Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi Şeyh Muhammed Risalesi olan ''Muhid-ül fi Kufri Tarik Tevhid'' adlı Risalede e, insanların muayyen tekfirdeki mezheplerini, insanların muayyen tekfirdeki görüşlerinin farklılıklarından bahsetmiştik. Bu bize, bu bizi bu meseleyi hakkında konuşmak bizi İslam'ın tanımını yapmaya götürdü. Aslında orada dün dersin nokta ama zorunda kaldık uzayınca. İnşallah oradan kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü Birilerinin kafir veya Müslüman olması, onların İslam'a girmesi veya Müslüman ismini alması önce İslam tanımını, sonra Müslüman tanımını bilmekten geçer. Bakın, Ehl-i Kitab'ın ilk yaptığı şey, Ehl-i Kitab'ın alimlerinin yaptığı ilk tahrif yuharrifûnel kelime al mevvâdel Kelimeleri yerli yerinden oynattılar. Ne yaptılar? Eşyanın adını değiştirdiler. Allah'a Müslüman dediğine kafir, kafir dediğine Müslüman, fasık dediğine muttaki, muttaki dediğine fasık, farklı farklı isimler. İnsanlar hep ne yaptılar? Eşyanın isimlerini değiştirdiler. Zul, Arapça zul, ne demekti? Eşyanın yerli yerine konulmaması demekti. Kelime itibariyle eşyanın hak ettiği yere oturtulmaması demekti. O yüzden en büyük zulüm nedir? Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü... Allah'ın mertebesine bir hak etmeyen mahluku çıkarmak. Allah'ın yarattığı bir beşeri, bir mahluku çıkarmak. O yüzden şirk en kötü zulümdü, en büyük zulümdü. Peki alimlerimiz, bizim itimat ettiğimiz ulemamız İslam tanımını nasıl yapmışlar? İbn-i Teymiye Rahimahullah Mecmuatul 24. cilt 235. sayfada diyor ki innet وَحَيْدَ aslul الْا۪يمَانِ İmanın aslı neymiş? Tevhid. Ve o kelamul fariqu beyne ehli'l cenne ve'n nar. Cehennem ve cenneti birbirinden ayıran şey ne? Tevhid. Ve o semenu'l cenne. Tevhid cennetin neydir? Semen. Semen ücret yani bir şeyin ücreti, bir şeyin karşılığı. Ve la yesahhu islamu illa Kimsenin İslam'ı bu tevhidsiz sahi olmaz. Yani tevhidi bilmeyen bir adamın, tevhidi gerçekleştirmeyen bir adamın İslam olduğunu söylemek bu bütün tanımları yerine bir etmek demektir. Bu aydan aynı şekilde dedi ki İslam'ı tanımlarken istislamu lillahi Allah'a teslim olmaktır, Allah'tan başkasına teslim olmak değil. Ne demek bu? Bugünkü toplum Allah'tan başkasına mı teslim oluyor? Adam namaz kılıyor Allah için, oruç tutuyor Allah için zekat veriyor Allah için ama itaati Allah'tan başkasına yapıyor. Duayı kabirlerdeki ölülere yapıyor. Bazıları var namazı da Allah'tan başkası için kılıyorlar. Yani namazda da Allah'tan başkasına teslim oluyorlar. Onların küfrü daha katı. Ama bir takım insanlar var hem Allah'a hem de Allah'tan başkalarına teslim oluyorlar. Allah ne diyor? Katiluhum hatta katiluhum hatta la fitne وَيَكُونَ الْد۪ينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ <gülüyor> Tamamı Allah'ın olacak. Tamamı. Allah dinin bir kısmı Allah'ın oluncaya kadar savaşın demiyor. Tamamı. Niye tamamı? Adamlar ne diyor taahhutlar? Diyor ki namazınızı kılın, onu yüzünüzü tutun, zekatınızı verin, haccınızı yapın, buralarda Allah'a teslim olun ama ceza hukukunda bize teslim olun. Orada Allah'a teslim olun, orada Allah'a Müslüman olun ceza hukukunda bize Müslüman olun." diyor. İşte şirkin ta kendisi bu. İşte müşrikliğin ta kendisi bu. Alimlerin kitaplarında vasfettiği. Diyor ki İslam sadece Allah'a teslim olmaktır. Başka hiçbirine teslim olmamaktır. بِأَنْ تَكُونَ الْاِبَادِ وَالتَّعَلَهُ وَالظُلْمُ Allah'a itaat edilsin ve onun karşısında ne olunsun? Zelil olunsun. وَهُوَ حَقِيْكَةُ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلٰهِ Hakikati de işte budur diyor İbn Teymiyye. Ve kale, eydan gene mecmûa-tul başka bir yerinde 20. 115. sayfada "Vel-istislamu" İslam'ın tanımını yapıyor. "Vel-istislamu lillahi vahdehu." Allah'a tevhid üzere teslim olmak, "ve huve aslu ibâdeti vahdehu." ibadetin aslıdır. ve Bu diyor. İbadetin aslıdır. Neyi birleştirir, neyi toplar? Allah'ı bilmeyi, Allah'ı sevmeyi ve Allah'a boyun eğmeyi içerisine kapsayan, birleştiren bir kelimedir İslam kelimesi diyor. Demek ki bunları yerine getirmeyen, bunları gerçekleştirmeyen bir adam asla ve asla ne olmaz? Müslüman olarak isimlendirilmez. Gene Şeyh'e Allah rahmet etsin, 7. ve 63. sayfada çok... Ee, önemli tanım önemli bir tanım daha getiriyor diyor ki ve hakikatür farku enler İslam'ın dinin farkın hakikati diyor İslam bir dindir vadinu masterun dene yedinu dinen ida kade vazelde dine din denmiş çünkü diyor master kaynağı bu kelimenin dene yedinu dinen yani birini itaate zorlamak onu boyun eğdirmek Huşu ile kendisine itaat ettirmek. İza khada ve zul diyor. O, da, o Öyleyse diyor İslam neymiş? Zilletmiş. Kime karşı? Allah subhanahu karşı. Ve dinul islamu lezi irtedahu allahu ve ba'te bihi Allah'ın diyor razı olduğu ve resulleriyle gönderdiği İslam dini ki bütün resullerin dini nasıl İslam؟ El istislamu lillahi vahdehu. Allah'a teslim olmak. ve aslu fil kalb. Aslı kalptedir. Huvâ'l-hudûlillâhî <gülüyor> vahdâhu Sadece Allah'a boyun eğmek bi'ibâdetî vahdâhu dûne mâsî vahdâ Allah'ın dışında başka hiçbirine ibadet etmemek. İbadetin bütün çeşitlerini Allah sarf, etmez. Farf, sarf etmek. Femen <gülüyor> âbedehû Kim Allah'a ibadet ederse Büyünkü müşrik kavmin bu Ramazan ayındayız. Hepsinin aç kalması gibi bütün gün boyunca. Femen âbedehû ve âbedem Ma'ahu, ilâhen âkârâ hem Allah'a ibadet ediyor hem de başka bir ilaha ibadet ediyor. Millet önceden başka bir ilaha ibadet ediyor. Bunlar 550 tane ibadet ediyorlar. Lem yekun muslimen. Asla diyor Müslüman olamaz. Ve men lem ya'budhu. Kim de Allah'a ibadet etmezse. Bel istekber an ibadetihi. Ona ibadetten müstekbir olursa. Lem yekun muslimen. Müslüman olamaz. Vel İslam huvel istislamu lillah. İslam diyor Allah'a teslim olmaktır diyor. Burada apaçık görüldüğü gibi insan için iki tane yol var. Ya insan ibadetten yüz çevirmemiştir. İbadette boyun eğmiştir. Ama ibadetine şirk karıştırmıştır. İmanını bozmuştur. Ya da insan tamamıyla ibadeti terk edip ne olmuştur? Mustekbir olmuştur. O yüzden İslam'ın zıttı iki şeydir. Bir, şirk. iki kibirdir. Bu ikisi iki zıttır. Kibir ve Şirk. İblisin küfrü şirk değildi. İblis kimseye ibadeti sarf etmedi, ibadeti bir çeşitli. Neydi onun küfrü? Kibirdi. Kendini böyle helak etti. İbadetten kibirlenerek, müstekbir olarak. Ancak bugünkü insanlar, iblis ne yapıyor? Onları kendisine ibadet ettirerek, yani şirk koşturarak e, iblis saptırıyor. O yüzden İbnül Kayyum ve Şeyh Abdurrahman İbni Hasan ne diyorlar? اَذْ دُدَّانِ diye bir kayda naklediyorlar. İki zıt asla birleşmez. İki zıt asla birleşmez. Bir kişi de şirk varsa o kişide tevhid yoktur. Bir kişi de tevhid varsa onda şirk olmaması gerekir. Eğer biri tevhidi ehliyim diye iddia ediyorsa ve hayatında şirkin çeşitlerinden bir tanesi varsa bu iddiası sadece zanlır. Hakikat değildir. Çünkü iki zıt bir kişide birleşmez. Ya yani İslam vardır ya da şirk vardır insanda. Evet. İbnül Kayyim rahimeullah da Allah rahmet etsin o da İslam tanımı yapmış. Diyor ki: "Vel İslam huve tevhidullah. İslam Allah'ı birlemektir. Ve ibadeti vahdehu la şerike Ona hiçbir şey ortak koşmadan ibadet etmek. "Vel imanü billahi ve bi Allah'a ve Resulüne iman etmek ve tabi'i fîm mâ ca'a Getirdiklerine iman etmek demektir. Fema lem ya'ti' al-'abdu muslim. diyor kul bundan gelmezse neyi zikretti? Allah'a şirksiz ibadet, tevhid üzere ibadeti zikretti. Kul bununla gelmezse Müslüman değildir. Ve illem yakun kafiran mu'aniden fehuve kafirun cahil. İnatçı bir kafir olmasa dahi bu adam cahil bir kafirdi. Çünkü normalde insan kendisine hak gelir, ilim gelir ya onu inkar eder, ona inat eder kafir olur ya da İlim gelmez, inat etmez ama cehaletinden bunu ne yapar? İnkar eder. İbnül Kalim de bunu anlatıyor. O diyor, inatçı bir kafir olmasa dahi nedir? Cahil bir kafirdir diyor. Alimlerin katında İslam'ın tanımı bu. Bugün şirk işleyen insanlara Müslüman diyen insanlar otursun yeni tanım yatsınlar. Çünkü onların bu ortaya koymuş oldukları asıllar bu üzerine icma edilen hepsini yerle bir etmektedir. Bu tanımların eee muhtevasının dışarıda çıkmaktadır. Bu da gösteriyor ki onların bu iddiası sadece boş bir zandır. O kendi nefislerinin, hevalarının ortaya koyduğu bir şeydir. Şimdi dün kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Yine zikredilen kitap da neresi? bilgitirmeye dedi ki, zikredilen kitap dediği neresi? 313-405. sayfalar arasında bu meseleler anlattı Sağlıkların büyükleri onlaki şiddetli bir şekilde insanların yolculuk yaptıkları Lat ruzal Menat'tır. Her biri Arapların bir şehrinindi. Lat Taif ehlinindi. Zikrettiler ki aslan o hacılara kavut dufalaran bir salih idi. Öldüğü zaman gelip kavrinde durdular, ibadet ettiler. Urze ise Mekke ehlinindi. Arapa'da yakın bir yerdeydi. Orada bir ağaç vardı. Orada kurban keser, dua ederlerdi. Menat ise Medine ehlinindi. Sahil bölgesinde örnek alınan. Yoluna uygulan birisi. Şimdi burada duralım inşallah. Dikkat ediyorsanız İbn-i ne dedi? Arapların büyük tağutlarıydı diyor. وَكَانَتِ اتَّوَاهِيْتِ Bu, Bunlar o dönemde. lat اُزَّمَنَاتْ ne? Tağutlar. Şimdi biz dedik ki Tağut Allah'tan başka ibadet edilen her şey. Güzel. Dedik ki bu ibadetten de razı olan. Çünkü İsa'ya da ibadet ediliyor. Kendisi bu ibadetten razı değil. O yüzden haşa tağut olmaz İsa ile. Dedik ki Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olan her şey tağuttur. Peki her tağut akıl sahibi midir? Yok. Tağutlar da iki çeşittir. Bir akıl sahibi olanlar, iki akıl sahibi olmayanlar. Akıl sahibi olmayan tağutlar taş, ağaç ve benzeri tapınılan şeylerdir. Akıl sahibi olanlar ise kastettiğimiz insanlardan olan. ...kendisine ibadet edilen şeytanlardan olan e, şeylerdir... E, ...tağutlarındır... ...burada... ...şeyhin örneğini verdiği aklı olmayan... ...gayri akil olan... ...tağutların çeşitleri... ...üç tane... ...lat, menat ve uzza... ...tabii burada aklı olan da inşallah şimdi gelecek... ...birincisi neymiş... ...ehli taifin olan Lat putuymuş ...bütün siyerlerde tefsir kitaplarında... ...geçiyor... Taif halkı Latfutu'nun kendisine put edinmişti. Tabi put edinmişti derken ha, ha, gene kafanızı sakın şunu getirmeyin. Budistler bugün Hindistan'da Buda'nın heykeline gelip secde ediyorlar. Garip garip hareketler yapıyorlar ya. <gülüyor> Mekkeli aslında böyle bir şeyleri yok. E, bu Lat denen Taif'teki va, e, şahsın şeyi türbesi e, önceki bir salih ölüyor. Bugünkü oruç baba türbesi var ya bunların e, tavrotu Aynı onun gibi bir türbe yapıyorlar. Orada da insanlar gelip e, işte zarar ve fayda orada kabrede yatan adamdan bekliyorlar. Lat da kendisi hacılara kavut ufalayan bir salih. Ama bakın dikkat ediyorsanız ona taahhut dedi. Niye dedi? Demek ki Lat da İbrahim'in bıraktığı hanif şeriat üzere değildi. Evet salihti. Tıpkı bugün sopülen birçoğunun namaz kılıp, oruç tutup, zekat vermesi, çok çok ibadet etmesi gibi ne yapmıyor bu onları? Tağut olmaktan çıkarmıyor. Bu sofi liderler kendilerini ibadete davet ettiklerinde kendilerini tağut olmaktan kurtarmıyor. İbadet var yanlarında ama şirk var beraberinde. İşte e, Latta, o Amr Ibn Vuhay'ın ilk İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tahrif etmeye başladı ve İbrahim'in hanit dinine şirklerin sokulmaya başlandı. O dönemden sonra yaşayan, kendisi demek ki bu şirklere bulaşan biriymiş. Yoksa niye ona tağut desin? Öyle değil mi? Adam hem hacılara kağut ufalıyorsa e bugün İsa aleyhisselama da dedik ya, ibadet ediliyor. Ne diyoruz? İsa tağut diye isimlendirilmez. Çünkü İsa bu ibadetten razı değil. İşte Lat Lat'ı zikrediyor. Salih olduğunu söylüyor. Hem de Mekke, Mekkelilerin tağutlarından olduğunu söylüyor. Yani demek ki eee Lat putu dediğimiz gibi kendisi çok ibadet eden, yalnız şirk üzere ibadet eden biriymiş. Uzza ise Mekke ehlininmiş, Arafat'a yakın bir böl bölgedeymiş Uzza putu. Tabi rivayetler hep bu lat'ın ilahtan türediğini, Allah'ın ilah kelimesinden, Uzza'nın Allah'ın aziz isminde türediğini, müşriklerin zamanla bunu değiştirerekler ortaya böyle şeyler çıkardığını allah Allahu Alem bunların hepsi tabi yorumdur, tevildir. Menat'ın da Allah'ın mennan isminden türediğini söylemişler. Yani nasıl ki bugünkü müşrikler şeriatın kalıntılarından kendilerine yeni yeni her gün bidat çıkartıyorlar. Ama bakın dikkat ederseniz hepsinin aslı var şeriatta. Üzerine bunlar ekliyorlar. Oradan bir şeyler bir şeyler çıkartıyorlar. Aynı şekilde Allah'ın aziz mena, mennan ve ilah isimlerinden... Mekkeli müşrikler de Lat ı Menat isimlerini çıkarmışlar. Ee, Medine'nin putu da neymiş? Medine'nin putu da e, Menat putuymuş. Dediğimiz gibi az önce de Menat da aynı şekilde kendisine ibadet edilen bir türbenin, bir kabrin olduğu bir bölge aynı şekilde. insanlar oranın zarar ve fayda vereceğini zannediyorlardı ve oraya gidiyorlardı. Bakın dikkat edin Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan'da şeyi attı, koca bir yazı attı Oruç Babay'a. Ve türbelerden medet ummak şirktir, türbeler fayda vermez. Ona rağmen yazı burunlarının dibinde gene kameralar mikrofon uzatıyorlar. Niye geliyorsunuz diyor, oruç babadan çocuk istiyoruz diyorlar. Yani böyle cahil ahmak insanlar, e, şirk o kadar kanlarına işlemiş, müşriklik o kadar böyle iliklerine kadar varmış ki bunların. Yani gözlerinin dibindeki halkı göremiyor bunlar. Onların görememesi normal, onlar de onlara Müslüman diyen ahmak cahilleri. Asıl onlar e, büyük bir delaletin, sapıklığın içerisindeler. Devam edelim. Kimmekleri müşriklerin hallerinin ve ibadetlerini nasıl olduğunu bilmek isterse ve Allah'ın kınadığı şirki ve çeşitleri öğrenmek isterse ki bununla Kur'an'ın terbiyesini açmak isterse Ezrail ve alimlerin Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki Arapların halleri hakkındaki zikreddikleri bilgileri ve Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine bakabilir. Müşriklerin silahlarını astıkları bir ağaç vardır ona Zat-ı Envat denir. İnsanlardan bazıları dediler ki ey Allah'ın Resulü bize de onların Zat-ı Envat'ı gibi bir ağaç kıl, kılsam. Dedi ki Allah bakla bu sizden öncekilerin yoluna uyacağımız sünnettir. Resulullah ve sellem sadece onların silahlarını ağaca asaraktan kafirlere benzemelerini inkar etti. Öyleyse bir aynıyı onların şirkine benzeselerdi nasıl olurdu? Burada duralım inşallah. Burada çok önemli meseleler var. Birincisi Şeyh Rahimullah ne diyor? Arapların o dönemki Mekkeli müşrik Arapların, Kureyş Araplarının halini bilmek isteyen nereye baksın diyor? Siyer'e baksın diyor. Siyer ne? Tarih. Tarih bilgileri, gelen tarih bilgileri. Neden? Bugün birçok insan ne zannediyor? Mekkeli müşrikler ayrı bir topluluk. Onlar hiç Allah'a inanmayan, dirilişe inanmayan, ahirete inanmayan, hiçbir amel olmayan hayatında kesinlikle ibadet gibi bir kavram hayatında var ve insanlar gibi tasavvur ediyorlar. Evet. Halbuki siyere dönüp baksalar görecekler ki Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'la göndermiş olduğu Sübhanu ve Teala'nın bu hanif dini sonradan insanlar bozmuşlar ve mekinmüşriklerin şirki dini ortaya çıkmış. Aynı bugünkü müşrikler de 1400 sene önce Allah'ın Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le gönderdiği Sübhanu ve Teala'nın hanif dinini, tevhid dinini ne yaptılar? bu 1400 senelik süre zarfı içerisinde tahrif etmeye, bozmaya çalıştılar. İki müşrik topluluk da aynı. Ama birçok cahil bugün mefkeli müşrikleri ayrı bir statüye, bugünkü müşrikleri ayrı bir statüye koymak gibi saçma sapan bir bidatın içerisindeler. Devamında da e, gene Şeyh Rahimahullah neyden bahsetti? Zat-ı Envat meselesinden. Bu Zat-ı Envat meselesini birçoğunuz biliyorsunuz, duydunuz. E, bu Zat-ı Envat meselesinin Yanlış fehmedilmesi kimin içine yaradı? Rafizilerin. Şimdi bugün birçok insan diyor ki sahabe büyük şirk işlediler ama peygamber cahil oldukları için onlar tekfir etmedi. Cahalet mazerettir. İşte bu da delilidir denilen. Bozuk anlayışlarını dine sokmaya çalıştılar. Bunlar büyük şirktir deyince Rafiziler dediler ki Rafiziler bunlardan bu dini daha iyi biliyorlar. Hani siz dediniz ya bu büyük şirktir. O zaman dediler bak sahabe bile şirk işleyebiliyormuş. O yüzden Ebu Bekir Ömer de peygamberin vefatından sonra kafir olmuştur dediler. Evet. Kafir olmaktan menetmez onları demiş. Dün yaptıkları iyilikle. Bak siz diyorsunuz Zat-ı Envat'ta Huneym seferine çıktıklarında Mekke'nin fethinde Kim Mekke'nin fethi ne zaman gerçekleşmiş? Ramazan'dan sonraki Ramazan'ın 18. günü gerçekleşmiş. Kaç gün sonra Huneyn'e çıkılmış? 23 gün sonra Huneyn'e çıkılmış. 23 gün. Ama arada ne var? 10 günlük itikaf var. Bayram günü var 3 gün. 13 gün. Bir 10 gün sonra bayramdan, bayram bittikten sonra nereye çıkmışlar? Huneyn'e çıkmışlar. daha yeni fethedilmiş ve peygamberin ölümüne yakın bir dönem. Bakın diyorlar o dönemde ne işlemiş sizin sahabe dediğiniz adamlar diyorlar. Sizin ifadenize göre şirk işlemiş diyorlar adamlar. Halbuki sahabe ne yapmadılar? Şirk işlemediler. Biz en başından beri ne diyoruz? E, din nasıl bilmek değildir? Din anlayıştır. Dikkat ederseniz şeyh ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin silahlarını oraya asmakla kafirlere benzemeleri babından onları nehyetti. Eğer birebir kafirlerin yaptığı şirki yapsaydılar ne derdi dedi. Demek ki bu şunu gösteriyor. Zat-ı Envat meselesinde sahabenin peygamberden talebi büyük şirk değildi. Neydi? Küçük şirkti. Teberrük meselesiydi. Teberrük İslam'da meşru olan ve meşru olmayan ve şirk olan diye üç tane kısmı olan bir meseledir. Nedir teberrük? Bir şeyden bereket ummak meselesidir. Bir şeyden bereket ummak meselesidir. Teberrüğün caiz olan kısmı var mıdır? Vardır. Peygamberin sakalından sahabe ne yapıyordular? Gidip topluyorlardı. Başka abdest suyunu alıyorlardı. Ellerine yüzlerine sürüyorlardı. Doğru mu? Niye bunu yapıyorlardı? Peygamber soruyordu. Bereket umuyoruz ya Allah diyorlardı. Aleyhissalatü vesselam. Soruyorlardı. Benzer birçok şey var yani. En basitinden mesela suyu okuyup bir insanın banyo yapması dahi değil mi? Allah'ın kelamının suyu olan tesiri ve o sudan bereket ummasıdır kişinin. Bunlar şeriatın meşru kıldığı ama altını çiziyorum. Bunlar şeriatın evet yapılabilir değil, meşru kıldığı teberrük çeşitidir. Bu birinci kısımdır. Bir de ikinci kısım vardır. Şeriatın haram kıldığı nedir o da? Salihlerin abdest sularıyla bereket ummak mesela. Tamam peygamberin abdest suyundan bereket umuyoruz. İyi o zaman peygamberden bereket umuyoruz. ''Aman bu adam da salihtir, peygamberin makamında oturuyor, insanlara bir şeyler öğretiyor, bunun abdest suyu da bereketlidir o zaman.'' deyip alıp sürünülmez. Bu haram olan kısımdandır. Niye? Şirkin kapısının açılışıdır. Bu küçük şirk olarak isimlendirilmiştir. O yüzden Fethülbari'ye yapılan tenkitlerden bir tanesi de nedir? Fethülbari'deki bu haramı İbn Hacer El Eskalani'nin şey görmesidir meşru görmesidir. İbn-i Hacer a.s. Fethülbari'de Salih'in abdest suyundan da bereketli teberrük yapılabileceğini söylüyor. Peygamberin kıssasını delil alıyor. Halbuki burada peygamberin kıssası peygambere has bir durumdur. Peygamber özel bir durumdur çünkü o peygamberdir. Kur'an'da başka bunun örneği var mı peygamberlerden teberrük meselesini? Var. Yusuf aleyhisselam babasına ne gönderiyor? Gömleğini gönderiyor. Peygamber'in gömleğiyle teberlük gözüne sürünce oradan oranın bereketinden, Peygamber'in gömleğinin bereketinden Yakup'un gözleri açılır. Bu anlamda bir teberlük İslam'ın meşru kıldığı yollarla olur ise caizdir. İkinci kısım teberlük de dediğimiz gibi, aman işte Peygamber'e böyle oldu, o zaman işte bu abin salittir, bu abinin gömleğini de sürelip bu haramdır, bu şirkin kapısını açılmasıdır demiyoruz büyük şirkdir. İnsanı din, İslam dairesinin dışarısına çıkarttı. Ama nedir bu? Kesinlikle bu. Ee, küçük şirktir. İnsanlara şirkin kapısını açan bir mesele. Üçüncü kısım bir teberrühe geliyoruz. Üçüncü kısım bir teberrüf. Ağacın zatında insana zarar ve fayda vereceğine inanmasıdır insanın. Şimdi nazar boncuğu meselesinde olduğu gibi yerine göre bunu takmak küçük şirkken, yerine göre bunu takmak büyük şirk olur insan itikat ederse bu taş onu zarardan e, zararı ondan def ediyor faydayı ona getiriyor bu adam kafirdir büyük şirke bulaşmıştır ama adam takıyor neymiş işte taş enerjiyi çekiyormuş mesela hani kötü negatif enerjiler var ya öyle taşlar var piyasada satıyorlar mesela stres topu diyorlar bilmem ne diyorlar bunların her biri nazar boncuğuna benzeyen şeyler insanlara göre hastalığı gideriyor öyle değil mi bunların her biri nedir Bunların her biri yerine göre büyük şirke dönüşebilecek, itikada göre büyük şirke dönüşebilecek amellerdir. İşte teberrün üçüncü kısmı da bu büyük şirke dönüşe kesinlikle yasak olan, kesinlikle yapanın kafir ve müşrik olduğu üçüncü kısımdır. Ee, peki sahabe ne istediler burada? Sahabe ne istediler burada? Küçük şirk olan kısmını talep ettiler. Nedir? Müşriklerin ağaçları var onlar ağaçlarına, silahlarını asıyorlar ve oradan bereket umuyorlar. Bak ne diyorlar peygambere? Sen de bize bir tane kılsan da yani şeriat bazı teberrük çeşitlerini ne yapmıştı? Meşru kılmıştı. Diyorlar ki sen de bize bir tanesini meşru kıl, biz de ona gidelim asalım. Yoksa sahabe gidip asmıyorlar herhangi bir ağacı Resullah göstersin aleyhissalatü vesselam çünkü şeriatın meşru kıldığı teberrük çeşitleri var öyle mi? Onlardan kılsın da gidelim yapalım. Mesela örnek bizim şeriatımızda bereketli olan bir yer söyleyin bana. Mekke. Mekketel mübarek. Değil mi? Ayette geçtiği gibi. Peki o Mekke'nin içerisinde namazın faziletli olduğu bir bölge söyleyin. Makam-ı İbrahim. Ne zaman oldu? İbrahim Aleyhisselam dedik şey, Ömer radıyallahu anh dedi ya Resulallah bize aleyhissalatü vesselam, bize bir yer kılsan, göstersen de biz orayı musalla edinsek, ona bereketli olsa Allah ayet... Makam İbrahim'in e İbrahim makamını musalle edildiğinin ayetine Allah subhanahu teala indirdi. Ne oldu? Ondan sonra artık o bölgeyi tazim etmek, o bölgeyi bereketli saymak. Makam İbrahim'in ne oldu? Dinimiz oldu bizim. Ama nasıl olmasaydı insanlar kendi kafalarından oraya bir şey dikselerdi, arkasından namaz kılmayı bereketli saysalardı, o zaman ne olacaktı? ...haram olan teberrük kısmına girecekti. Çünkü Allah ve Resulü onu meşru kılmamış olacaktı. O yüzden sahabe diyorlar peygambere... ...bize bir ağaç göster. Yani meşru kıl. Biz de ne yapalım o gidelim silahlarımıza asalım. Bu baktan... ...velev asalarda peygamber... ...bir yer gösterseydi zaten... ...o da küçük de olmazdı. Eğer peygamber zeyse şu ağaç mübarektir. Öyle değil mi? Zeytin ağacı mübarektir diyor. Ondan bereket ummak, onu sürünmek, yemek, içmek... Bunların bereketli olduğuna inanmak bunlar insana harama veya şirke düşürür mü? Yok. Niye? İslam onu mübarek kılmış. Öyle değil mi? Aynı şekilde sahabe de peygamberden bunu talep ettiler. Ali seyyidül Peki bize dersler insanlar. Ya siz böyle anlıyorsunuz. Şimdi işin e, baktılar ki yanlış anlamışlar kendileri. Biz doğru anlayışı ortaya koyduk. Kendilerince şimdi şeytanları onlara vesvese vererek şöyle dedirtiyor. Peki o zaman diyorlar niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gultum kemen be'n kemen qalet İsrail" beni İsrail'in dediği gibi dediniz? Niye diyor o zaman? Çünkü beni İsrail ne yaptılar? Firavun'dan Allah onları kurtarınca Kızıldeniz'i yarıp geçtikten sonra çıktıktan sonra Firavun gözlerinin önünde askerlere bolduktan sonra buzay tapan bir kavim gördüler, putlara tapan. Yanlarından geçerken dediler ya Musa bize de put yap biz de ona tapalım dediler. Bu büyük şirkti. Onlar kafir oldular bu yaptıklarıyla. Öyle değil mi? Allah onların tövbesini nasıl kabul etti? Rivayetlere göre enfusakum. Nefislerinizi öldürün dedi. Bir 70 bin kişilik bir topluluk bir meydana toplanıyorlar. Allah oraya bir rüzgar gönderiyor. Hepsi birbirini öldürüyorlar. Allah beni isra böyle tövbesini kabul etti. Allah bunu da istemiyor bizden. Tabii böyle bir ağır imtihanımız da yok buzağdan sonra, yani meselenin ayrı olduğunu biliyorum da, burada Allah subhanahu teala'nın tövbeyi nasıl onlardan kabul ettiğini anlatmak için söyledim. Yani bu yaptıkları büyük şıkkı. Bazı cahiller diyorlar ya onu talep ettiler ama kafir olmadılar çünkü cahildiler onu isteyenler. Yani cahil falan dediler. Onlar bu yaptıklarıyla kafir oldular. Çünkü ayetin devamında ne diyor Allah subhanahu teala? Amelleri boşa gitti diyor onların. Onların amelleri boşa gitti diyor. Bu Büyük şirke bulaştıktan sonra, bu hataya bulaştıktan sonra, e, Peygamber Salavat Sulem'de sahabenin bu talebini neye bulaştı, ne benzetti? Bu büyük olan şirke benzetti. E bunu nasıl izahını yapacağız? Şöyle, İbn Hacer rahimullah diyor ki: "Hakikatü Teşbihu İlhaqu Naksun Bi Kamil." diyor ki, Teşbihin hakikati eksik olanın kamil olana benzetilmesidir diyor. Eksik olanı, kamil olan benzetilmesidir. Büyük şirk evet bir yasaktır ama şey, küçük şirk bir yasaktır ama büyük şirk gibi değildir. Büyük şirk dinden çıkartırken tamamıyla küçük şirk insan ne yapmaz? Dinden çıkarmaz. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların talebi olan küçük şirki neye benzetti? Büyük şirke benzetti. Aynı şekilde İbnül Kayyum diyor ki benzetilen şeyin <gülüyor> Mertebesi diyor, şey, benzetilen şeyin mertebesi kendisine benzetilenden aşağıda olmalıdır diyor. Kendisine benzetilen yukarıda olmalıdır diyor. Mesela denir ki, Adam aslan gibidir denir Arapçada. Doğru mu? Adam aslan mıdır? Yok. Aslan daha kuvvetlidir. Öyle değil mi? Tuttuğunu koparır parçalar. İnsanın birçok nakıslığı vardır aslana göre. Güçte kuvvette. Ama ne yapılıyor? Kendisinden daha yüce bir şey, O özelliklerde daha üstün bir şey benzetiliyor. Teşbihin de kuralı budur diyor İbn-i Kayyum. Kendisine benzetilen şeyin benzetilenden daha üst bir mertebede olması gerekmektedir. E bizim koyduğumuz asla da tam uygundur bu. Niye? Sahabe neyi talep ettiler? Küçük şirki. Peygamber neye benzetti? Büyük şirke. E böyle yok mu peygamberin sakındırmak için yaptığı şeyler? Var. Örnek... Sahabesine öğretti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe radıyallahu anh şeyi ziyarete gidiyor. Bir sahabeyi hasta olmuş ziyarete gidiyor. Bir bakıyor kolunda bileklik hastalığının geçmesi için takmış. İnsanların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okuyor onlara. Halbuki bu büyük şirk hakkındaki ayetti o sahabenin yaptığı ise küçük şirk olan bir meseledir. Ne yapmıştır Huzeyfe onu şirkin şirkten sakındırmak için büyük şirk ayetini okumuştur. Başka? Ömer radiyallahu anhu yanında Yahudi Hristiyan çalıştıran bir sahabeye ne diyor? Femen yetevellehum minkum fe innehu minhum. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır kafirdir ayetini okuyor. Halbuki yanında Yahudi Hristiyan çalıştırmak onlar dost edilmek değil ama dost edilmenin kapısı olduğu için Ömer radiyallahu anhu bu ayeti okuyor, Büyük şirk tehdidi olan, büyük küfür tehdidi olan bu ayeti okuyor. Niye sakındırmak için? Peygamber de yaptıkları fiilin büyük şirkin kapısını açan bir pislik olduğunu beyan etmek için büyük şirk meselesine benzetiyor. Her şey, bak dikkat ediyorsanız çok açık, elhamdülillah güneş gibi vadehtir, ortadadır. Ancak Allah'ın kalbinden vahyin nurunu çekip aldığı, ancak Allah subhanehu teala'nın kendisine hayır murad etmediği cahil insanlar ne yaparlar? Bu meselede taasup içerisinde sahabenin büyük şirk işlediğini söylerler. Tabi bu anlayış sadece bizim anlayışımız değil. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahim Eoğullar yaptığı da Zat-ı Envat meselesini anlatıyor ve diyor ki İbn-i e, sadece diyor kafirlere benzemeyi talep ettiler diye peygamber böyle şiddetli bir şekilde diyor nefret etti. Yoksa şirkleri diyor bir bizatihi aynısı değildi diyor. Yani onlar büyük şirket Beni İsrail'in talep ettiği gibi büyük şirki onlar diyor büyük şirk talep etmedi sahabe. Beni İsrail büyük şirk talep etmişti ama sahabe bunu talep etmediler diyor. İmam Şatibi Rahim da el i̇yayet gene bu Zat-ı Envat meselesini anlatırken diyor ki burada talepleri sadece kafirlere benzemekti. Kafirlere benzemek babından Peygamber Sallallahu Aleyhi onlara bunu reddetti, inkar etti diyor. Bu selefin anlayışı. Biz ne diyoruz? Nasları kimin anlayışıyla anlıyoruz? Selefin anlayışıyla, onların yoluna güzellikle tabi olanların anlayışıyla ki İbn-i Teymiye ve i̇mam Şatibi gibi büyük alimler de Selefin yoluna tabi olan insanlardır. Sakın bu asırdaki bir, birkaç tane böyle e, nafları yanlış anlayan, bidatlara bulaşan insanların söylediği gibi Zat-ı Envat meselesi büyük şirktir diyen bir alim olduğunu kimseye nakletmeyin. ya yani birçoklarını görebileceksiniz, de, diyecekler ki ise alimler ihtilaf etmiş bir kısmı evet, Küçük şirk demiş ona bir kısmı büyük şirk talep ettiler ama kafir olmadılar. Çünkü işte beyan edildi döndüler diyebilir size. Sakın buna inanmayın. Diyin ki o insanlara bize bir tane alim gösterin geçmişten ki Zat-ı Envat büyük şirk demiş. Hiçbir tane alim getiremezler bunu söyleyen. Ta ki i̇bn Baz, elben i̇bn kadar. Onlar tağutların şirk dinini insanlara İslam gösterecekler diye ne yaptılar? Zat-ı meselesi dediler şirktir. O yüzden sahabe şirki istemişti. Peygamber onları tekfir etmemiştir dediler. Kendi yanındaki kâfirlerin küfrünü İslam'mış gibi göstermeye çalıştılar. Devam edelim işe. Sonra şöyle dedi. Yine Şam'da dini mekanlardan saygı bazıları mevcuttur. Mesela Kûfa mescidlenen mescit ki orada birçok ayak temsilleri bulunmaktadır. Aynı şekilde Ali ibn Evi Talib'in ayak izi bulunmaktadır. Ancak Allah o kutuyu yok etti. Bu mekandan birçok belgeler bulunmaktadır. Yine Hicaz'da böyle yerler bulunmaktadır. Sonra kabelerin yanında namaz kılmaktan nehyeden, hadislerden uzunca bahsetti. Ve dedi ki, İmam Şafi, İmam Ahmet, İmam Malik ve ashabı Ebu Eslem ve başkaları neyin milletinin şirke götürüsü olduğunu söylediler. Allah Subhanahu ve Teala dedi ki, dediler ki ilahlarınızı bırakmayın. Vedi, Suvayı, yegusu ve Nasserayı bırakmadık." Burada duralım inşallah. Şimdi ne dedi Şeyh Dimeşk? Neresi Dimeşk? Şam. Tabi bir bölge yani bugünkü sadece Suriye'nin başkenti olan Şam'ın sınırlarıyla mukayyet bir yer değil. Dimeşk bir bölge İbn-i Kayyum'un, İbn-i de ömrünün büyük bir kısmını geçirdiği birçok ulemanın oradan çıktığı ki, i̇bn Kesir, hepsi orada yaşamışlar yani. İmam Zehebi birçokları yani. Niye? Peygamber hadisi var. Peygamber sallallahu diyor, Şam'da hayır bittiyse sizde hayır bitmiştir diyor. Yani Dimeşik'te hayır bittiyse sizde hayır bitmiştir ve Şam ehline hep dua etmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Allah onları bereketlendirsin diye. Hatta o sırada yanındaki bir sahabe diyor, Ya Resulallah kufeye de diyor et. Yani bugünkü Irak bölgesine peygamber etmiyor. Allah Şam'a diyor bereket versin. Ya Resulallah kufeye de etsen, Allah diyor Şam'a bereket versin. Ey Allah'ın Resulü kufeye dua etsen, Diyor ki Allah şama bereket versin. Niye? Peygamber vahiy aldığı için şeyin dışarında Allah'ın olan gaybın bir kısmını açması sebebiyle Kufve halkının Hazreti Hüseyin'e ihanet edeceğini Kufa halkının torunlu şehit edeceğini ve birçok fitnenin de Kufeden çıkacağını Peygamber sırasında biliyordu. Başka hadislerde kıyamete kadar Kufve'den kanın ve kılıcın kalkmayacağını söylüyor. Kıyamete kadar Kufve'den kan ve kılıç gözyaşı savaşı çektik olmayacak. Niye? Kuf halkına ne Allah'ın Resulü'nün getirdiği emanete sahip çıkmadılar. Allah da hiçbir kavmin yaptığını ne yapmaz? Hiçbir kavmin yaptığını karşılıksız bırakmaz. Gerek dilerse dünyada gerek ahirette cezasını verir. Allah kuf halkına da cezalarını dünyada vermiş. Ne yapıyor? Bakın bugün hala da Irak hali ortada. Yani Irak yüzyıllardır böyle. Yani şu anda böyle değil. Şiiler, Sünniler... Bir, bir güçleniyor, ötekine zulmediyor. Öteki güçleniyor, ötekine zulmediyor. Gerçi hani Sünnilerin Şiileri öldürmesi zulüm değil. Onlar ayrı bir dindenler ama orada bulunan Sünni diye kendini iddia eden Saptan Hüseyin gibi zındıklar onlar da, sorsan, onlar da Sünni ama Sünnilikle uzak yakın alakası yok. Sadece koltuklarını korumak için birbirlerini öldürüyorlar. E bakıyorsunuz e, orada hep böyle farklı farklı etnik gruplar Kürtlerdir, başka ırklardır, Türkmenlerdir yani sürekli bir savaş söz konusu sürekli bir kan gözleşi söz konusu sebebi bu Diyor ki Dimeşk'te o dönemde şirk yuvaları vardı maalesef hala daha var hala daha devam ediyor Şö şöyle bir komedi var ee, çok fazla merkezi zaten Suriye tarikatların sofizmi Şam'da Hz. Hüseyin'in türbesi var diyorlar Hz. Hüseyin'in başı kesildi ya diyorlar başı burada biz Mısır'daydık Kahire'ye gittik. Ee, orada da bir Hüseyin Türbesi var. Oradakiler de diyor burada başı. Ondan sonra duyduğum bir yerde daha başı varmış. Hani bu iki şehrin dışında. İnsanlar buldukları yere Hazreti Hüseyin'in başını dikmişler. Nasıl kaç tanesi artık. Hatta Selefi alimler orada dalga geçiyorlardı. Mısır'da şey yapıyorlardı hutbeden bağırıyorlardı. Orada eşek kafası var diyordu ne Hazreti Hüseyin'in başı rahibin biri getirmiş oraya eşeğin kafasını gömmüş üstüne mescit yapmışlar demişler Hz. Hüseyin'in tür şeydir başıdır vallahi gözümle gördüğüm şey söylüyorum bir kardeşle girmiştim ben otur ve hani müşriklerin şirkini görmek için giriyorum hani batılı bilelim ki batıldan batının nasıl pis bir şey olduğunu ve nasıl buuz edilmesi gerektiğini kalbimize yerleştirelim bir girdim içeri türbenin zaten mermerden bir giriş kapısı var böyle şeyle giriyorlar ellerini yanaklarını sürerek yani ben resmen bunu gördüm yani teberrük şirk olan kısmı bu işte yani Allah'ın veresinin bereketli kılmadığı bir bereketli kılıp oranın zatından fayda ve zarar beklemek bir baktım elleri yüzleri sürüyor bir baktım bir tanesi secde ediyor kıble bu tarafa, türbe buradan türbeye yatmış secde ediyor bir tanesi kabre yapışmış ağlıyor ondan sonra ya Hüseyin ya Hüseyin Allah zikreder gibi haşa diyoruz diye Allah de Allahu Akbar de Allah zikretler ne yani. Hüseyin dedim kardeşi çabuk Allah'ın gazabı buraya inmeden biz kaçalım buradan canımızı kurtaralım Allah hamdolsun oradan çıktık maalesef bu bölgeler Şeyh'in döneminde Dimeşik'te de vardı burada başka nereleri zikrediyor işte Hicaz bölgesini zikrediyor ve birçok beldede var diyor maalesef Türkiye bunun ana vatanı olmuş zamanındaki insanların yaptığı yanlışlardan hatalardan dolayı Ebu Zer el-Gıfer radiyallahu anhu biliyorsunuz mesela. Nereye sürdü Osman radiyallahu anhu? Yani dedi ki o dönemde bu zekat vermeyenlerin meselesi çıkınca e, Medine'nin dışında bir köy dedi sen git orada yaşa. Kimseye karşıma. Çünkü Peygamber sefer Ebu Zer'e demişti ki sen emirli kalma ya Ebu Zer. Yani Peygamber sefer sen kimin ne olduğunu iyi biliyor. Şimdi insan vardır takvalıdır ama insanları idare etmek için sen şimdi Halim Selim bir adamı koyarsan her şeyi böyle inci, inci boncuğuna kadar hassas, e, şey yapan, değerlendiren bir adamı koyarsan insanları buna zorlar. İnsanlar da bunu kaldıramazlar bu sefer insanlar sapıtabilirler. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Sen emirli kalma ya Ebu Zer, sakın bu işlere karışma dedi. O yüzden Ebu Zer radıyallahu Anhu dikkat edin hiçbir yerin valiliğini yapmamıştır. İlk insanlar bakıyor ki bolluk var, malları biriktiriyorlar ama zekatlarını da veriyorlar. O tutuyor zekat vermeyenler hakkındaki ayeti bu insanlara tatbik ediyor. O diyor biriktirdiğiniz mallar eritilip sırtlarınız ve alımlarınız bunlarla diyor dağlanacaktır diyor. Bu ayeti okuyor Ebu Zer radiyallahu anh. Çarşıları geziyor, insanlara bu ayeti okuyor. Siz diyor işte şöyle olacaksınız, Allah size gazap etti diyor bu yaptığınızdan dolayı. Osman radiyallahu anh çağırıyor, ya bu zar niye böyle yapıyorsun? İnsanlar bırak diyor, Allah'ın helal kıldığıdır bu diyor yani. Zekatını verdikten sonra isteyen istediği kadar mal biriktirebilir, İslam bunu yasaklamamış. O da diyor insanlar değiştiler, görmüyor musun Osman diyor. İnsanlar artık dinden uzaklaştılar, din yok oluyor zenginleştikçe. Ben onu gördüğüm için onları takındırıyorum diyor. O da diyor ki Medine'nin dışına git, o yüzden Şiilerin Osmanlı düşmanlığı da bu baptandır. Ebu Zer'e sevgileri Osman radıyallahu anh şeyi düşmanlığı. Çünkü ne yapmış diyorlar? Sürmüş diyorlar. işine gelmeyecek. Halbuki onun iyiliği için söylemiş. Çünkü insanlar sürekli Ebu Zere şikayete geliyorlar. Emir'in müminine. Ya şuna bir işte hat mı uyguluyorsun? Artık ne yapıyorsun? Alıyorsun? Nasihat mı diyorsun Ne yapıyorsan yap. Bu bizi rahatsız edip duruyor diyorlar. Tabi sonuç itibariyle Ebu Zer radıyallahu anh vefat ederken de meşhur bir kıssa var. İbni Mesud ee, yanındaki bir toplulukla seyahat ederken Ebu Zer tabi ölüm hastalığında hanım bakıyor fakirlik var kefen yok hiçbir şey yok ağlamaya başlıyor hanım niye ağlıyorsun diyor Diyor ki ya öl, öl, ölmek üzeresin seni saracak bir kefenin bile yok artı seni gömecek Müslümanlar da yok burada tek başımayız geldik burada yaşıyoruz merak etme diyor peygamberin vaadi vardır beni gömecekler diyor. Peygamber bana haber vermişti diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Zer tek yaşar, tek gezer, tek ölür, tek dirilir, tek bir ümmettir diyor ya hadiste. Ebu Zer radıyallahu anh böyleydi. Medine'nin dışındaki o bölgede tam canını teslim edince o ilerden bir karartı, siyahlık gelmeye başladı. Bir baktılar ki önlerinde Abdullah İbni Mesud bir grup sahabi. Geldi Abdullah İbni Mesud bakınca Ebu Zer yerde vefat etmiş ağlamaya başlıyor. Ya Ebu Zer diyor peygamber senin için böyle söylemiştir diyor. Tek yaşarsın tek gezersin ve tek öldün tek de dirileceksin diyor. Ondan sonra onu kefenliyorlar kendileri. Cenaze namazını kılıp sahabeler onu defnediyorlar. Ebu Zer Allah ondan razı olsun. Ebu Zer radıyallahu anhu bu şeyde vefat etmiş. Medine'nin o bölgesinde. Bak bütün rivayetler sahih. Gelin bizim Eyüp'e Ebu Zer'in türbesi var. Orada hemen bizim eve giderken Sol tarafta Yani Adıyaman'da zikrettiği gibi var Belki başka yerlerde de var Başka ülkelerde de var Yani insanlar şirki öyle bir Yani şeytan öyle bir saptırmış ki insanlar Buldukları her yere put dikmişler Türbeler çünkü put Bu Zerale Gıfari cami var Balat'ta o bizim eve yakın olan kısımda e, Bildiğiniz Kıblenin hizasında türbe duruyor yani. Sandık var mezar var Kesinlikle zaten hani orası Mescid-i Dırar olmasa dahi içindesinde türbe olduğu için orada namaz kılınmaz caiz deyin yani. Peygamber içerisinde mezarlığın olduğu mescitlerde namazdan nehyetmiş bizi. Orada kılınan namaz batıldır. Dikkat edin Türkiye'de böyle bir problem de var. Hani bir grup Müslüman mescidi i Dırar görüyor zaten camilerde kılmıyor. Hani içtihattır bir grup Müslüman da buralarda Dırar'ın bütün özellikleri yoktur. Hani biz kendimiz tek başımıza bu camilerde kılarız diyorlar. O kılan kardeşler şuna dikkat etsinler, eğer caminin içerisinde mezarlık varsa, mescidin içinde orada namaz caiz değildir. Peygamber bunu yasak etmiştir aleyhissalatü vesselam. İçerisinde olan, farklı farklı ben artık bilmiyorum yani İstanbul'da binlerce cami var. Ama size bir illet öğretiyorum, birbirinden ayıracağınız, birbirinden böyle hüküm olarak tasnif edeceğiniz neresidir? Eğer bir camiye girdiyseniz ve o camide mescidin içerisinde bir yerde sağında, önünde, arkasında, sonunda fark etme mezarlık varsa o camide namaz kılmaz. Ama mezarlık caminin dışında ayrı müstakil bir yerde ise o kastettiğimiz cami değil. Orada kılınabilir. Evet. De dedi ki bunlar dedi Ahmed'in, Malik'in ve Şafii'nin ashabının yanında bu e, kabirlerin yanında namaz kılmanın nehyedilmesinin illeti şirke götürmesi olarak beyan ettiler diyor. İlletin bu olduğunu söyledi. Bakın kabre namaz kılmak zaten şirk. İnsanın İslam'ını yok eden bir şey. Burada ne yasaklanmış şeriatta? Kabrin yanında Allah'a namaz kılmak yasaklanmış. Neden? Cahiller kabre kılıyor zannedebilir, şirk böyle başlayabilir, şirkin kapısı böyle açılabilir ve insanlar artık türbelerde ibadet etmeye başlayabilirler. O yüzden şeriat şerrin önünü almış, Allah'a dahi de kılınsa kabirlerin yanında namaz kılmaktan ne yapmıştır bizi, nehyetmiştir. İlleti de nedir Ahmet'in, Malik'in ve Şafin'in dediği gibi? Kabirciliğin, şirkçiliğin önünü açmasıdır. Sonra da Nuh Aleyhisselam'ın Nuh suresinde Nuh 23. ayeti getiriyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin dediği sözü naklediyor. La tedarunna alihetekum ve la tedarunna vedden ve la suva'an ve la yehuta ve ya'uka ve nasra. Dediler ki vıdd-i suva yâhus ve ya'uk bırakmayın. Bunlar i̇bn Abbas'ın tabiriyle Bukhari'de yaptığı rivayette o kavmin salih insanlarıydı. Bu insanlar ölünce Bunların kabirleri üzerine türbeler bina ettiler ve artık onlara ibadet etmeye başlar oldular. Tabi bu Vettin Suva'nın Yahus'un Ya okum ve Nasr'ın isimleri değişiyor her dönemde. Adamın bir tanesi diyor ya işte diyor siz bırakın diyor yok o ayet böylemiş bu hadis böyle, böyle anlaşılırmış. Siz diyor Elbel i̇bn Baz İbn-i başkasını okumayın. Onlara yapışın onlara yapışan kurtulur. Sakın a sakın bu üç ilahınızı bırakmayın diyor. Yani biz bu, bu sözü Tanu Aleyhisselam'ın döneminden hatırlıyoruz. İlahınız vetti, suvayı, yagufu, ve yagufu, ve bırakmayın diyor. Hani adam dini bu üç tanesinin tekeline vermiş. Başka kimse bu dini anlayamaz. Bunlar diyor bu aslın selef alimleridir. Bunların anlayışından başkasının anlayışı bakıldır diyor. Siz bunlara yapışın, bunları bırakmayın. Size tavsiyem, peygamber diyor veya hutbesinde dedi ki diyor, size iki şey bıraktım, onlar tutuldukça onları yapıştıkça sapıtmazsınız Kuran ve sünnet. Ben de size şunun nasihat ediyorum diyor İbni Baz el benius İbni mi bunları bırakmayın diyor bunları yapıştıkça sapıtmazsınız diyor aynı müşriklerin sözü İlahlarınız Vettisuva suva Yavus yaan bırakmayın sözünün ta kendisidir bu asırdaki yansımasıdır. Evet bitiriyorum inşallah son biraz da son cümleyi bitir inşallah i̇bn Abbas ve başkaları bu isimlerin Nuh kavminin salih insanları olduğunu zikrettiler. Sonra timsalleri yaptılar. Uzun zaman sonra da onlara ibadet ettiler. Bu halin Nuh sayhinde tabeliklerde tefsirlerine rivayet ettiler. Tamam inşallah. Burada kalalım. İnşallah Allah nasip ederse yarın kaldığımız yerden bir iznillah devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve verisinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsinin şeytanımdandır. Buhari <gülüyor> dava Rabbil bihamdik. la